Terem Müslümanlar, Aziz Kardeşlerim, Cenab-ı Hak amellerimize göre değil, niyetlerimize göre bizleri mecbur eylesin. Amelin genişliğiyle varılır ama bir yere kadar varılır. Niyetteki vüsafla insan melekler kutbuna ulaşır, onları bile geride bırakabilir sizin Cenab-ı Hakk'a teveccühünüz insanlığın iftihar tablosu bizim yanıtmaz ve yanılmaz rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya teveccühünüz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun boynu tasmalı kapı kullarına kapısında kıtmirlere teveccühünüz niyetinizin sahbeti ölçüsünde Allah'ın yanında öyle hora geçer ki elverir ki karşı taraf haddini bilsin kendisi için hakkın takdiriyle tespit edilen çerçevenin sınırlarına riayetler olur. Bu itibarla çok erken saatlerde camiye koşup camiyi doldurmanız, hele bu camiyi dolduranların %99,9'unun gençlerin olması, gelecek adına ümitlerimize fer oluyoruz. Hazreti Muhammed meşalesinin sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bir kere daha telalü ettiğine, parıldadığına, şule feşan olduğuna delalet ediyor. Tertemiz sineleriniz ve o tertemiz sinelerinizin aynası olan diraksan nasiyeleriniz, yepyeni ikincinin ilkleri olarak bir neslin dini ihya etmek üzere omuz omuza vermeye hazır bulunduğunu gösteriyor bir ikinci sahabe yolda ve geliyor olduğunu gösteriyor. Benim üstü zannım bu merkezde. Allah beni yalan çıkarmasın. Allah bu milleti de inkisar içinde daha uzun seneler bekletmesin. Zira, zira ne benim ne de sizin diziğimizde takatımız kalmadı, ümit döperimiz kalmadı, onsuz yaşanan bir dünyada. Zihnimde tasarladığım şeyler ne olursa olsun, sizin bakışlarınız ve samimiyetiniz daima bana rehber olmuş, beni başka şeyler konuşmaya çekmiş, götürmüş, sürüklemiştir. Ben buraya gelirken yine düşündüm ki, madem onun muhabbeti etrafında toplanıyoruz, ona itaat bizim için bir haytı vuslat, bir faslı müşterektir. Yani ancak Hz. Muhammed'de birleşebiliriz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ben de evvela ona karşı olan kalbi alakalarımız üzerinde durayım, sonra da imkan el verir. fırsatlar yoluma su serperlerse, önümüzdeki derslerde de ona itaat, itaatin derinliği, itaatin manasını arz etmeye çalışırım. Şimdiki mülahazam sevdiğiniz zatın sevilmesinin önemini arz etmek. Denebilir ki bazı sineler, bazı dimalar, biz zaten ona vurgunuz, tutkunuz, meftunuz. Hz. Muhammed'e meftun olmayan mı var? Hz. Muhammed'e meftunuz. Yeniden bir kere daha zihinlerimizi veya kalplerimizi, sinelerimizi kurcalayıp kan damlatmanın manası nedir? Hayır, kan değil. Kevser damlayacak. El misk külleme kerrertehu yatadavvahı. O bir mis gibidir. Kurcaladıkça etrafa koku açar. Hazreti Muhammed'in olduğu yerde cennet kokar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sevgisi ümmeti Muhammed'in dertlerine derman olmuştur. Onun sevgisi üç asır boynu buruk, beli bükük. Ümmeti Muhammed'in çaresizliğine çare olacaktır. Ey çaresizler çaresiz! Kapında çare dilenmek üzere toplanan, bu gençleri, hususiyle gençleri, eli boş geriye döndürme. Sultana sultanlık, netekin cedaya da gedalık yaraşır. Bildik boynumuzdaki tasmadan kendimizi, ayağımızdaki prangadan kendimizi bildik ve daima muhtaçlara açık kapına geldik. Tokmağına yirminci asrın, koyu karanlıklarının yırtılmaya başladığı, İslami şafakın horostan ötmeye başladığı bir dönemde, bir kere daha dokunuyor, ya Muhammed'den mümessel muhabbet diyoruz. Veya Ya muhabbet mümessel muhammed diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyoruz ki sen Ebu Cehil bile kapına gelseydi geriye çevirmeyecektin. Nitekim onun ömrü vefa etmedi. Oğlu kapına gelince yüreğin dolu dolu ona yakın bir sahabine dediğin gibi şöyle dedin. Merhaben bir rakibil muhacir. Geç kaldın ama hicrette yine de muhacirsin. Merhaba Ebu Cehil'in oğluna dedin. Sen busun. Ve biz de işte onun kapısında muhtaç ona el açan Şey'en lillah ya Resulallah diyen kimseleriz. Şey'en lillah ya Resulallah. Senin Ramazan'ında ümmetini davet ettiğin oruçta belki çoğu şu camide iftarını açtı. Zira seninle iftar açmaya teşne bulunuyorlardı. Yemenin içmenin ne önemi olur? Bize ondan kevserler sunulacaksa yemenin içmenin ne önemi olur? Dediler, buraya koştular. Onun sevgisi imanın bir parçasıdır. Onu sevenler her geç Allah'a varır, Allah'a ulaşırlar. Zira evvela onun sözleriyle başlayalım. La yuğmenu ahdukum, hatta akon ahabb elihi, mualidhi, wulidhi, wanase ajmâ'in. Sizden herhangi biriniz gerektiği gibi iman etmiş olamaz beni, annesinden, babasından, evladından, bütün insanlardan daha artık sevmedikten sonra o böyle diyordu. Zakat ameli iman. مَنْ رَضِيَ ve رَبَّ ve د۪ينَ وَبِمْحَمَّدِ الرَّسُولَةً ferman ediyordu. İmanın tadını tatmıştır. Rabb olarak Allah'tan razı olan, din olarak İslam'ı hoşnutluk sinesini açan ve Muhammedur Resulullah deyip icra içinde gerilen imanın tadını tatmıştır. Yoklayın vicdanlarınızı. Hazreti Muhammed hoşnutluğunu arayın orada. Hoşnut musunuz ondan? Seviyor musunuz? Çılgınca bağlı mısınız? İmanın tadını tatmış sayılırsınız. İman taht kurmuş sineleriniz oturuyor demektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle iman onlar içizdirler, tevemdirler. Bir yerde beraber bulunurlar. Onu seviyorsanız, evvel estepesi gibi bir iman var sinenizde demektir. Kendi öyle buyuruyor. O öyle buyuruyor, sevenler de onu öyle dilbest oluyorlar. Hepsi vurgun, hepsi tutkun. Ama daha derincemedir belki bilemiyorum. Sizin sinelerinizi de bilemiyorum. Onu nedenli sevdiğinizi bilemiyorum. İçinize salacağım arşınım yoktur, urganım yoktur. Bunu ölçecek elimde kıstasım yoktur. Ama çehrelerinizden belli ki sizler de ona karşı düşkünsünüz. Düşkün olun. Onun size düşkün olduğu kadar düşkün olun. Onu Kur'an anlatırken diyor ki: Azizun aleyma anittum. Size ağır gelecek bir şey ona çok ağır gelir. İçten ve dıştan bir derdiniz. Cismani ve ruhani bir ızdırabınız onu dilcireder, kan alatır. Harisun aleykum. Size çok düşkündür, çok düşkündür. Yolunu yitiren, mescidin yolunu kaybeden avare çöllere düşen bir insan, yerine döneceği ana kadar peygamberin kalbine kan damlar. Harisun aleykum, o size düşkün, siz de ona düşkün. Bu iki düşkünün birbiriyle buluşma noktası mescitler, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın mescididir. Siz düşkün, o düşkün. Hayder-i Kerrar diyor ki, biz onu öyle severdik ki, Suyun, ekmeğin, havanın lafı bile olmazdı. Anayı, babayı hatırlamazdık bile diyor. Hayderi i Kerrar söylüyor bunu. Şahit mi istersiniz? İrtihal ettiği zaman meydanlarda düşmanın yüreğini naralarla koparan bu hayderi kerler Kerrar bize geldi ve bir daha belini doğrultamadı. Ne kadar şokun tesirinde kaldı biliyor musunuz? Tam altı ay. Tam altı ay Ali'nin aklı başına gelmedi. Ali diyor ki, radıyallahu an Şah-ı Merdan, ruhum feda olsun ehl babasına. Biz onu havadan, sudan, ekmekten daha artık severdik. Onların yokluğuna dayanırdık ama bir gün şakacıktan gurup etse, her şeyden iştahımız kaçardı. Sinelerinize dönün ve yoklayın. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a, Merbutiyetiniz, bağlılığınız itibariyle neredesiniz? Yoklayın, kurcalayın vicdanlarınızı ve kalbinizi. Zira bir dönemde Alilerle temsil edilen bu dava, 20. asırda yine Alilerle ancak temsil edilecektir. Ali olursanız yine yeniden Ruhi, Revani, Muhammed-i açacaktır. Ervah cümleden görecektir Hz. Muhammed hakikatini sallallahu aleyhi ve sellem ve her yerde yeniden onun mübarek yadı cemili duymaya başlayacak. Yeniden o bir kere daha terü taze anılacaktır. O irtihal ettiği zaman etmeden daha evvel Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu öyle mektun, öyle tutkun ve düşkün sözüyle anlattım. Düşkün sözü dil bakımından düşük geliyor bana ama fakat burada her şeyini yitirme, rehi sevdaya girme, canan yoluna girme ve artık can kaygısından kurtulma manasında düşkünlük diyorum. Derbederlik diyorum, mecnun olma diyorum, sahralara düşme diyorum. Hazreti Ebu Bekir de ona düşkündü radıyallahu anh. Onun sadakati da bu düşkünlükle noktalanıyordu. Kur'an'da bir ayet nazil oldu. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Güneş, vuruba meylettiği bir zamanda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, altmış üç yaşını tamamlamaya döndüğü bir dönemde. ilk ve son veda hacını yaptığı esnada, devenin üstünde, hutbe iradesi esnada, hutbeye tekadüm etti veya hutbeden sonra. Bu ayet nazil oldu. Al Yomu <gülüyor> Akmal Kum Bugün size dininizi ikmal ettik. Eksiği, gediği, kusuru kalmadı. Yapılacak ilavoya muhtaç değildir o. Tas tamamdır. Ve etmem Tule Aleykum Allah buyuruyor. Nimetimi size tamamladım. Verecek bir şeyim yok. Allah'ın indinde nimetler tek çoktur ama şimdiye kadar vermiş olduğu kimselerin üstünde kat kat verdi ve nimetini tamamladı. وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَة۪ينَ Ve din olarak da İslam'dan razı oldum. Hoşnudum. Kıyamete kadar hoşnut olacaktır. Allah bizi Müslüman olarak yaşasın, Müslüman olarak öldürsün, Müslüman olarak haşr ve neşre eylesin. وَرَض۪يْتُ لَكُمُ Din olarak İslam'dan razıyım ben diyoruz. O hutbedin, hutbesini iradede dursun. Ayeti tebliğ buyra dursun. Hazreti Ebu Bekir onun yaşına denk yaştaki bu ihtiyar hıçkıra hıçkıra ağlamaya duruyor. Kimse anlamıyor bunun manasını. Soruyorlar niçin ağlıyorsun? Diyor ki her kemalin bir zevali vardır. Din tamamlandığına göre İslam'dan Allah razı olduğuna göre, nimetlerin gelmesi bittiğine göre, bütün bu işlere vesile olan zat demek ki gidecek bizim içimizden. Hıçkırı hıçkırı ağladı. Sedake ebi ve ummi dedi. Anam babam ve tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah. Sen dur biz ölelim. Ama bu mümkün değildi. O yer değiştirecekti. Çilesi bitmişti. Dünyanın sıkıntılarından ve zahmetinden Hz. Rahman'a rahata ervahın tayaran ettiği aleme gidecekti. üveyikler gibi cennetlerde uçacaktı, çilesi bitmişti, davet vakı olmuştu. Ve buyurdular bir gün, kul Rabbisi ile burada kalma arasında muayyer bırakıldı. Bunu iftihar tablosu söylüyor. Kul dünyada kalmakla Allah arasında Gitme veya kalma arasında muhager bırakıldı. O, onun yanını ihtiyar etti. Hz. Ebu Bekir yine hıçkırıklarını tutaması, çıkıra hıçkıra ağlar. Zira o kul Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bana gelir misin denmişti kendisine. Kendi öyle buyuruyor. Peygamberin miadı dolunca Allah ona geliyor musun, kalıyor musun der. Buhari mislimin rivayet ettiği sahih bir hadiste, Aynı vakka Hazreti Musa Aleyhisselam için de bahis mevzu olmuştur. Allah Resulü ben sana geliyorum dedi. Nitekim ihtihal buyuracağı an, elleri Hazreti Ayşe'nin ellerinde Ayşe validemiz, kadınların sultanı, anamız dua okuyordu. Elini çekti elinden, artık duayla beni burada durdurmanın zamanı değil. Allahümme er-Rafihe ala Yerdeki dostlar ve dostluklar yeter. Artık senin dostluğuna muhtaçım Belki de artık vicrana dayanamıyorum. Vaka sen her yerde hazır ve nazırsın. Vicdanın da varlığını bana duyuruyorsun. ile namelerini ve mesajlarını alıyorum. Senin adına soluk soluğa koşuyorum. Senden hiç ayrı kalmadım. Nasıl sen ayrı kalırsın ki? Cennet mekan, aleyhirrahmetü velgufran, Yavuz Sultan Selim Han, Hazretleri vefat ederken Hasan Can, Sultanım Allah'a teveccüh var dediği zaman, ya sen şimdiye kadar bizi kiminle bilirdin dedi. Hazreti Muhammed nasıl başkasıyla olur? O doğdu Allah'la beraberdi. Yaşadı soluk dolu Allah'la beraberdi. İrtihal buyururken de Allah'la beraberdi. Ama cismaniyetiyle ve ruhaniyetiyle ona intikal etme, Vazifesini yapmış olmanın sevinci huzuru ikmianı içinde ayrı bir nimetti. Allah bu nimeti ona tadırıyordu. Ar arkada kalanlara hicran. Aradan 14 asır geçti. Ben de 30 senedir matime defaatla onun o son dakikalarını tablolaştıran hususları size intikal ettirirken sanki biraz evvel şutopada hayatta gözlerini yumdu. Ve ben de kalktım, onun yanından sizin yanınıza geldim gibi gelir bana. Seni nasıl arka maksul ede bıraktım buraya geldim. Demek gibi geliyor içimden. Ve fikrimin, onun intikal ve itali mevzuunda ortaya sürdüğü düşüncelere vicdanım isyan ediyor. Senelere isyan ediyor, aylara isyan ediyor, günlere isyan ediyor. Nasıl benimle onun arasına girersiniz, hem on dört asır olarak... Şu kadar ay olarak, şu kadar gün olarak. Zira o içimizde, hele benim paslı içimde böyle olursa, ya aydınlık içler sinelerde nasıldır? Onu sizin vicdanlarınıza bırakayım. Yakınlığını görmeye çalışın ve sonra zihninizde beni takip edin. Yakınlığımızı korumaya çalıştığımız Hz. Muhammed Mustafa ile Allah yakınlığımızı muhafaza buyursun. Biliyoruz ki, Yollar ona uğramadan Allah'a varamaz. Bilmeyerek ona laf atanlar, bir gün ellerini dizlerine vurup eyvah edecekler ama iş işten geçmiş olacak. Sultan'dan diliyor ve dileniyoruz, eteklerini açabildiği kadar açtın, cevherlerini saçabildiği kadar saçtın, mescidin dışında dahi kimse kalmasın, şefaatili ahlil kebâiremin ümmeti sözüyle bir kere daha tecelli etsin. Mescide gelenlere şefaat elin yetişecektir. Ya sokakta dolaşanlara, seni bilmeyenlere ama sözünü sen söylemişsin. Günahi kebair işleyenlere dahi şefaat edeceğim diye sen söylemişsin. Kapıyı açtığın için istiyoruz. Elini uzat, yolda kalmışların imdadına koş. Takılıp yolda kalmışlara medet resan ol. Ey Sultan-ı Resul Şahim-i Şeyh Galib'in ifadesiyle. Onu öyle seviyorlar ki, mübarek naşi, öbür alemin koridoruna daha konmadan, kabir demeden Allah'a sığınırım. Zira orası, gavdatun min riyadil cennet, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ahiretin koridoruna mübarek naşi konmadan daha. bilal son bir ezanını okuyordu Medine'de. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammed Resulullah tekken. Çıkırıkladı tutamadı. Ezanı bıraktı. Yıkıldı olduğu yere ağlamaya durdu. Sahabi diyor ki İbn Saad'ın tabakatında hücreye ise adetâ bir hücum başladı. Öpecek üzerine kapacak, yiyecek yalayacak onu. O ezanı bitirdi mi, bitirmedi mi? Bitirmemesi daha çok koşuma gider. Çünkü içimizdeki büyük temsilci ve rehber gittikten sonra o ezan yarıya inmelidir. Muhammedur Resulullah da takılıp kalmalıdır. O söylenmemelidir. Bilal'da vicdanından gelen bir his, bir duyguyla. Göçmüş, kendinden geçmiş. O çağlayana katılmış ve ezanı Muhammedur Resulullah ile noktalamış. Varlık da zaten... Muhammedur Resulullah ile başlamış, Muhammedur Resulullah ile noktalanmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. O gidiş gitti, başını aldı, şehit olursa bir an evvel ona ulaşacağı yolları araştırıyordu. Bu bana Yermuş'ta mı nasip olur? Bu bana Kapsiye'de mi nasip olur? Nasip olur. Bu bana Ermenistan'da mı nasip olur? Dolaşıp duruyoruz. Bir gün uykuda uyuyordu, bunu da i̇bn Asakir, Hafız i̇bn Asakir naklediyor. Uykuda uyuyordu, Allah Resulü geldi ona, Mâhâdîhîl-cebbetü yâ bilâl, Bu ne cefadır, bize bizi ziyaret etmiyorsun dedi. Devesine bindiği gibi birkaç gün içinde kendisini Ravzai Tahire'nin bağrına attı. Hasan Hüseyin'in eteklerinden tutup ne olur bir ezanın daha. O gülbengi kudumu'yu haber veren, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın bir sesle gelişini haber veren, ezanı bir kere daha ilan etti. Bilal ezan okumayacaktı. İmam olmayan camide ezan mı okunur? Mehrapta imam yoksa niye ezan okusun ki? Ama kılamadı. Pirinin rehberinin, piri şuatının. İstek ve evlat arzu ve isteğini kıramadı. Minareye çıktı ve avazı çıktığı kadar haykırdı. Bir emri bülentti ezan çalıyordu. Şehbal açıyordu ruhi i Muhammed'in. Bütün etraflerzeye gelmişti, etraf inliyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince sahabi bu sese çok alışkındı. Hep peygamberin varlığında duyuyorlardı bunu. Acaba peygamber dirilmiş miydi, olur muydu? Ağaçlara gel deyince, emrine itaat edip gelen Hz. Muhammed dirilebilir miydi? Akıllarından geçiyordu, dirilebilir. ''Câetli davetihil eşşâru sacîdeten temşî ileyhi ala sâkim bila kademî'' diyor bu sıyrı. ''Ağaca gel'' dedi, ona metfiyeler yasa yasa yürüdü ve Hz. Muhammed'e vardı gözü ağaca, taşa, suya geçen, on parmağından on musluklu çeşmeler akıtan, mübarek elleri bereket adına yemeğin üzerinde dolaştırdığında, binlerce insana yetecek hale gelen, o bereketli el, mucizi eli bir daha dirilir miydi? Dirilebilirdi. Dirildi diye herkes evlerinden çıktığı mescide koşuyorlardı. Eşhedü anne Muhammed Resulullah dendiği zaman, Alem bayılacak hale gelmişti. Geldiklerinde onu göremediler, yoktu. Çünkü kullu nefsin zâikatul mevut, sümme ileyna turcaûn. Her nefis her lahta ölümü tatmaktadır. Ve bir gün gelecek değişik bir manada tadacak. Ve herkes varması gerekli olan zata varacaktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buradaki yolunu tamamlamış, başka bir yola girmişti. Onu öyle severlerdi ki, vefatıyla şok olan sahabe-i kiram aylarca kendine gelemedi. Enes diyor ki bir gece geç, geçmiyor ki rüyalarıma girmiş olmasın. Her gece ben rüyalarımda onunla haşr-ı oluyorum. Onun sevgisi dertlere derman. Onun için zâkat-ı amelîmân. Taqa ta'malu'l iman men raddi billahi rabba ve bil islam dinar ve bi dedim. Onu seven, onun peygamberliğinden hoşnut olan, ona dilbeste bulunan, imanın tadını tatmış demektir. Ve yine Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste bu mevzuda bizzat onun beyanına dikkatinizi rica edeyim. Tala tun men kunna fihi veced halavete'l iman. An yekun Allah ve Rasulü Ahaba ilahi min ma siva hma, ve an yipb al mer'a yipbhu illa lillah, ve an ykr'a an yagud fil küf b'ad ez engzahu Allah, kma ykr'a an yagud Üç şey vardır ki bir kimse de bulundum onlar? O imanın halavetine zevk ruhaniye ermiş demektir. Vücutlarında onunla buluşmuş. Allah'ın tecellileriyle buluşmuş ve tanışmış demektir. En yekunallahü ve resûluhu ahabb ileyhi mimma Allah ve Resulünü her şeyin üstünde ve her şeyden artık seviyorsa Resulullah'la vicdanında buluşmuş demektir. Allah buluştursun sizi. Sizin arkanızda ben de elim uzaktan Hacerül Esad'e sürüyor gibi Buluşanlara elimi sürerken, bu kıtmirde ne arıyor içinizde derlerse, deyin ki bu yolda bize bir şeyler anlatıyordu, içimizde görünüyordu, buna şahadet ederiz. <Sessizlik> İnsanları ehli imanı Allah'tan ötürü seviyorsa, zevki ruhaniye ermiş, Allah'ın tecellileriyle buluşmuş, Allah'a kurbiyet kazanmış demek ve an yekra en yauda fil kufr ba'de iza engazahu Allah bu kayit muslim şerife aittir kemaye yekra en fil nar küfürden çıktıktan sonra yeniden küfre dönmeyi ateşten kurtulduktan sonra ateşe dönme gibi kerih görüyorsa ateşten kaçtığı gibi küfürden kaçıyorsa dalaletten kaçıyorsa imanın tadını tatmış demektir Velalete küfra ve küfrana götüren, günahlardan kaçıyorsa, masiyetten kaçınıyorsa, imanın tadını tadmış, zevk-i ruhaniye ermiş, ereceği şeylere ermiş, ötesinde bütün letaifi neye ermişse ermiş, bileceğim aklımın ereceği şey değil. Zira büyüklerimizin dediği gibi, ''Men lem yazuk, lem yarim'' ''Tadmayan bilmez, tadmışsanız bileceksiniz, Size yemeği, içmeyi ve her şeyi unutturacak kadar helavet dalgaları içinize salan Hz. Muhammed muhabbetinin sallallahu aleyhi ve sellem ne demek olduğunu Kur'an'da bir ayet var. Mücadele suresi ayette bitiyor. La tecidu kavmen yü'minune billahi vel yevmil ahir vadun men haatallaha ve resuluhu ve le kanu abaahum ev ebnaahum ev ihwanahum ev ashiratahum sadda Allahu alazim Allah'a ahiret gününe inanan insanlar arasında sen Allah'a ve Resulullah'a düşmanlık yapan insanlarla diyalog kuracaksın münasebet içinde bulunacak, onlara bağrını açacak bir insan bulamazsın. kalp muhabbetullahla dolmuşsa, kalp Resulullah'ın muhabbetiyle dolmuşsa, diğerlerine karşı tavrımız acıma şeklinde olacaktır. Ne zaman ellerini uzatacaklar, kusur ve seyyelerine bakmadan ellerinden tutacak Allah'ın izniyle, Resulullah'ın gösterdiği yolda evci kemalatı insaniyeye çıkmalarına yardımcı olacağız. Bizde kin, bizde nefret, bizde gayet, bizde hiddet, bizde şiddet yoktur. Gömdük onu. Hazreti Muhammed ile gömdük sallallahu aleyhi ve sellem. Ta onun devriyle, onun aydınlık devriyle gömdük. Ama gerçek sevgiye gelince, hakiki sevgi hakiki olarak ancak Allah'a tevcih edilir. Resulullah'a tevcih edilir ve ondan ötürü, yaratandan ötürü, yaratılmış olmanın hakkını veren talih ibadullah'a tevcih edilir. Allah'ın salih kullarına verilir. Sahabi kemali hassasiyetle bunu yerine getirmiştir. Sizin inşallah bu işi daha geriden takip etmeyeceğince kanat var, ümidim var. Belli bir noktaya bu işi getiren Hazreti Allah, tamamlayacağı benzer bu işi. Öyle inanıyorum ki, aynı yürekten alakayı siz de Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı duyuyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi misaline. Bir muharebeden dönüş esnasında, münafıkların reisi kendi adamları arasında şu sözü söyledi. Ve sonra münafıkun suresinde münafıklarla alakalı bir surede Allah Celle Celalhu bunu bir ayet olarak hikaye etti. La <gülüyor> irrac'ana ila'l medineti la medine'ye dönersek biz, bizler, azizler kendisini kast ediyor. Medine'nin yerli halkı ve bu arada onları temsil iddiasında bulunan münafık Abdullah İbni Bey İbni Selur. Eğer Medine'ye dönersek azizler delilleri aşağıları oradan çıkaracaklardır. Haşa aklı sıra Mekke'den gelen Medine'ye yerleşen, Medine'yi medeniyet merkezi yapan... Medeniyetin babası, mürşidi, yol göstericisi, Hz. Muhammed ve taraftarlarını oradan çıkaracak. Ve bunu bir münafıka yaraşır, yakışır, çirkin bir edayla anlatıyor. لَاِنْ Racana اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَعَزُّ مِنْ هَلْ اَدَلْ Azizler zelilleri çıkaracak. Bizler Medine halkı Abdullah İbn-i Übey'i İbn ve arkadaşları, Hazreti Muhammed ve arkadaşlarını Medine'den çıkaracağız. Katem olsun. Allah Resulü o ailede münafık tek oydu. Oğlu Abdullah İbni Abdullah İbni Übey İbni Selul peygamberin dizinden dizlerini ayırmayan bir yiğit mi yiğit? Kızı Şemmah İbni Kayısı evli bir yiğit mi yiğit? Bunları kırmaması da çok önemli. Oğlunu çağırdı şöyle buyurdu. Babanın ne dediğinden haberin var mı? Haberi yoktu. Ayeti okuyunca Naam, sadaka ya Resulullah dedi. Doğru söylüyor. "La <gülüyor> Azizler zelilleri çıkaracaktır. Sen ve ashabını azizsiniz. Baban ve yardakçıları da zelildir. Sizler onları buradan çıkaracaksınız. Bu tablonun birinci yanı. Bir parçası. Babası Medine'ye girecek. Hoştu atının zimamından tuttu. Eğer şurada halkın duyacağı şekilde... ''Ben Celil Resulullah azizdir demezsen vallahi seni Medine'nin binalarının gölgesine sokmam.'' diyordu. Resul-i Ekrem'e iltimas edeceği ana kadar da Medine'ye giremedi. Resulullah'a öyle bağlıydılar ki onun uğrunda candan da geçebilirlerdi, serden de geçebilirlerdi. Zira rehi sevdaya girmişlerdi. Canan dileyen dağda cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya gününüz bize namus. Lazım değil ey değil ki bu işhane düşer mi? Biz rehi sevdanın delilleri ve mecnunlarıyız. Hazreti Muhammed adına ne devverse desinler. Gökten gelmiş bir iltifat olarak öper başımıza korur. Varsın kitmir desinler. Biz onun köyünün kitmirlerine karşı dahi saygı duyarız. İşte onun adını anarken... Dudaklar ne tatlı şey edaitsiniz deyip dudaklarını yalayan insan sözü. Hazreti Muhammed dedikten sonra. Bu ne tad Allah'ım. Hazreti Muhammed bu ne tad Allah'ım. Hazret, o Medine'de uyuzlu kitmirler gördük. Geçiliyor. Susun. Ben Medine'in kıtmirine de kurban olayım. Sözdeki derinliği görüyor musunuz? Biz Medine'nin kıtmirine dahi kurban olmaya dünden peşleyiz. Onun kadar yeryüzünde sevilmiş insan olamaz. Yeryüzünde onun kadar takdir görmüş insan olamaz. Ashab-ı nasıl uğrunda can ediyordu? Kiamete kadar sizler de aynı şeyi yapacaksınız. Eğer Abdullah İbni Übe İbni Selur, oğlu ve Efendimiz arasında cereyan eden şu hadisede, oğlu Abdullah'ın kahramanlığı size düşse soruyorum, o işi yapar mısınız, yapmaz mısınız? Titbiriniz ben diyorum ki, bin canım olsa yaparım. Yaparım Hazreti Muhammed Mustafa uğrunda. Temiz sinelerden yükselen şeyi insanlarında okuyorum. Hepimiz onun uğrunda her şeyimizi feda etmeye hazırız. Bu sevginin tamama ermesini ve noktalanmasını Rabbimin engin rahmetinden niyaz ediyorum. Bu ayetle alakalı bir diğer misal şudur. Ezan okunurken acaba duyar mıyım? Evet. Okunmadım. İrşat meclisine yığın yığın alemin akıp geldiği bir dönemde. Efendimiz'e akıl vermek üzere İmran'ın babası Husayn gelmişti. Kendini şair ruhlu, İlham'a masar. Hikmet kaynağı bir insan görüldü. Efendimiz'i ikna edeceğini zannediyordu. Ve Efendimiz'in yanına geldi, ona atalanın büyüklüğünü, kendisinin o soydan sadece bir fert olduğunu anlattı. Efendimiz kendisine yakışır edeple dinledi bunları. Ondan sonra ona şu ikna edici şeylerde bulundu. İnşallah başka bir camide, sohbetlerin devamında... Efendimiz'in fetanetini ki ben ona aklı akılla aşma keyfiyeti diyorum. Arz ederken bunları iknada kullandığı metotlar olarak arz etmeyi düşünüyorum Rabbim inayet buyurursa. Evvela fetaneti azamıyla, o müthiş aklıyla bize getirdi onu. Hüseyin dedi, sen kaç ilaha tapıyorsun? Sekiz tane, yüz karası. Acıktığın zaman yiyeceğin şeyleri kimden istersin? Göktekinden su istersen kimden istersin? göktekinden yağmur olmazsa, kaht olursa giderilmesini kimden istersin? göklerde olduğu söylemenden çocuk istersen kimden istersin? göktekinden şu yerde var dediğin varlığına inandığın yediden bir talebin yok mu? yok çünkü ellerinden bir şey gelmez işte ben bunu söylüyorum ben diyorum ki elinden bir şey gelmeyenlere teveccüh etmeyin beyhuda kapı dövmeyin Sonra başı açık, yalın ayak, hayallerle inkisar içinde geriye döneceksiniz. Çok koşacak, çok yol takip edecek ama eski masallarda geçtiği gibi az gidecek, rüz gidecek. Fakat bir çuvaldık o yol alamayacaksınız. Ben diyorum ki semalara teveccüh edin. Gökte dediğiniz gök ve yer elinde olan Allah'a teveccüh ediniz. Ve sonra da ona dua buyurdu Hüseyin gelen o mütemerrit adam değildi. Birdenbire yumuşamış, şeker ve kaymak haline gelmişti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Oğlu bir köşede oturuyordu. O dakikaya kadar bakışımı bile ona çevirmem, bakışlarıma karşı saygısızlık olur diye babasına bakmamıştı. Bakışımı israf etmiş olurum diye babasına bakmamıştı. La ilahe illallah deyince ok gibi yerinden fırladı. Babasının başına abandı, öpmeye başladı. Allah Resulü bu manzara karşısında hıçkırıklarını tutamadı. Şuna bakın buyurdu. Biraz evvel babası içeriye girdi, istifat etmedi. Yüzüne bakmadı, buyur demedi. Fakat la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la Allah'a intisap ettiğini ilan edince kaptı başına abandı, yüzünü gözünü öpmeye başladı. İşte... Ashab-ı da sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı derin alaka bu merkezdeydi. Böyle seviyor ve böyle bağlılık ısrar ediyorlar. Bu de bana yeni bir imkan olursa, güçlülükler Allah razı olsun. Herkes yakşimen yaman. Herkesi tanıştım, herkesi kendinden çok iyi gördüm. Onların bu iltifat ve alakaları karşısında, İmam-ı Müezzin'in, vaiz'in karşısında insanlığından dağar ediyor ve hicap ediyorum. Buralar benim yerim değil. Fatih böyle bir günde, salı gününde İstanbul'u fethetmişti ama Mayıs ayındaydı. Fatih'in camisi ki belki de bu kürsüye ilk defa akşam sesin çıktı Vatih. Böyle bir kürsüye. Benim yerim değildi ama İzâ Vadi vâdi hâliyem yekûnus Derasen ha olunca tilki Bey olur. Ama biraz da arkadaşlarımın, meslektaşlarımın yıllarca, 30 sene beraber çalışmaya çalıştığım teşkilatın, Diyanet teşkilatının cëntilmenliğidir bu. Rabbim'den dilerim. Rabbim onları da yalancı çıkarmasın. Sizi de hüsnü zannınızda inkisara uğratmasın. Bana da inayet ve keremiyle doğruyu konuşma imkan ve fırsatını versin. Buraya boş gelmeyesiniz, boş dönmeyesiniz. Ona sevgi onun devriyle noktalanmış ve bitmiş değildir. Hz. Muhammed sevgisi sahabi döneminde devam ettiği gibi ondan sonra da devam etmiştir. O kadar ki bir iltifasına ruhlar feda olmuş. Ben öyle kimselere şahit oldum ki rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, Efendimiz elini sürmüş, onu suazlamış, Koşa koşa bana gelmiş varlık adına nem var hepsini vermeye amadeyim deli gibi. Kıyamete kadar da devam edecektir bu mesele. Hazreti Osman Efendimiz muhasara hadisesinde evi muhasarı edilmiş ve aynı zamanda Hasan Hüseyinler gibi kahramanlarla korunuyordu. Korunma devam ederken biz geçer rüyasında Efendimizi gördü. Biz sofranın başında oturuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a bu akşam beraber iftar etmeyi düşünmez misin ya Osman dedi. Esası gün eli kanlı, yüzü kanlı, gözü kanlı birisi arkadan duvarını delip içeriye girdiği zaman tavfelada inşirah içindeydi. Zira dünyadaki sofradan ayrılacak ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına ulaşacak. Bu bitmemişti. Sultan Ahmed'i yaptırsan koca hükümde Sultan Ahmet, aleyhirrahmetü vel gufran hazretleri, onun mübarek ayağının izini resmen tacına bir sorguç gibi taktırıyor, nola tacım gibi başımda gezdirsem diyor. Kademi paki, Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun muhabbeti, 30 Osmanlı ile de bitmiyor kıyamete kadar devam edecek. Herkesin hepinizin tanıdığı, tanımayanlar da tanısın. Tahirül Mevlevi Hazretleri Mesleminin büyük şarihi bize bir vakı anlatıyor. Derdest edildikleri bir yerde. Merhum mücahid, şehit, kahraman Atı Hoca ile beraber. Hoca ertesi gün hakkında karar verilecek. Özene bezene bir müdafa hazırladı. Müdafa hazırladı, müdafa yastığın altına koydu. Efendimizi görmeye yazılmış bir musta gibi oldu ona. Yattı sonra. Şafak'ta hocanın telaşlı kalkışıyla ben de telaşlı uyandım diyor. Tahirül Mevlüvi naklediyor. Telaşlı uyandım. İlk kalkar kalkmaz yastığın altından müdafa'yı çıkardı, yırttı ve attı. Dedim ki hoca ne yaptın böyle? iş çetin görünüyor. Adamlar kararlı görünüyor. Verdikleri kararı sadece... ...mahkeme uydurmacılığıyla... ...burada ifam etmek istiyorlar. Dedi ki... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana dedi ki... ...atıf nedir bu telaş... ...yoksa bize gelmek istemiyor musun? Ne lüzumu var müdafaya? O gün... ...hoca gitti... ...hakkında verilen son hükmü de verdiler... Hocanın işi bitti. Hayır estağfurullah. Hocanın işini bitirdim zannedenlerin işi bitti. Esma validemizin sözüyle diyeyim. Haccac Abdullah İbni Zübeyir bin Avvam'ı astırınca, Haccac'a şöyle dedi. Siz onun dünyasını mahvettiniz. O da sizin ahiretinizi mahvetti. Hocaya kastedenler ahiretlerini mahvetmişlerdi. Bu hocaya bir şehadet kazandırmıştı. Bütün şehitlerle beraber O'nun ruhu da şad olsun. Rabbimin inayeti sizinle beraber olsun. Tasarladığım şeyleri bir tamamı arz edemedim. Arz ettiğim gibi sizin bakışlarınız, his ve beni ayrı vadilerde dolaştırdı. Tasarım aksadı. Rabbim inayetini sizin ilhamlarınızda benim talihsizliğime yer kılsın inşallah, önümüzdeki dersi eda etme, takdim etme imkanı doğarsa, bu sevgi üzerine kuracağımız itaati arz etmeye çalışacağım. Esas sevginin saç ayağı, sevgiyi üzerine kuracağımız hususlar onun tanınmasıdır. Ama ben o tanınmayı başka bir kürsüde ele aldığım için burada yeniden sizleri yormayı düşünmedim. Hem Ramazan-ı Şerife mahsus, 3-5 tane vazu nasihat içinde ancak bazı önemli hususları tembih mahiyetinde size arz edip vicdanlarınızın birer dua halinde samalara aksetmesini ve oralarda mahkez bulmasını temine çalışırım. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın, bizi Hz. Muhammed Mustafa'dan ayırmasın. Cemaat çok kalabalık. Dışarıda hasırlarımız var. Kitap fuarının tahtalarına zarar gelmemesi için tembahat faydalı olacak. Hasırlar serili üzerinde namaz kılınmasını tavsiye ediyorlar. Öyle kılınsın. İçeriye girmiş bu kadar arkadaşlarımız da fazla birbirinin sırtına kılabilirler. Teravih de yine aynen müşterek imam tarafından kıldırıldığı ve biz müşterek namazı kıldığımız için birbirinin sırtına secde edilerek kılınabilir. İnşallah bir an teyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu ebdere müreccahtır. Bir dakika yaşayabilirseniz, binlerce sene sevap kazanmış gibi ileri makamlarda kendinizi görebilirsiniz ve fakire dua etmeyi de unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Sillahi'l-Fatiha.